Bir akşam arkadaşım beni zengin bir arkadaşının evinde verilecek bir partiye davet etti. Parti bir oğlan çocuğunun doğumunu kutlamak için veriliyordu. Şehrin içlerinde dolambaçlı geçitlerden geçerek yürüdük. Sokaklar öylesine dar ve evler öylesine yakındı ki iki yanındaki cumbalı pencereler, kafesli balkonlar neredeyse birbirine dokunacaklardı. Eski taş konaklar kopkoyu gölgelerin içinde huzurlu bir sessizliğe gömülmüştü. Bazen hızlı ve küçük adımlarla siyah peçeli bir kadın geçiyordu yanımızdan ya da bir köşede uzun kaftanlı, sakallı, yaşlı bir adam beliriyor ve telaşsız adımlarla bir başka köşenin ardında gözden kayboluyordu. Hep aynı köşeler, hep aynı umulmadık kıvrılışlar, bütün yönlerde birbirini kesen ya da birbirine açılan hep aynı daracık sokaklar, geçitler, ardında görünmemiş şeyler vadeden ama... Hep başka geçitlere, başka kıvrımlara bağlanan daracık geçitler. Sonunda bu geçitler seride tükendi. Dostum ve rehberim balçıkla sıvanmış kör bir duvara açılmış, kişiliksiz tahta bir kapının önünde durdu. Yumruğuyla kapıyı döverek, ''İşte burası.'' dedi. Kapı gıcırdayarak açıldı. Yaşlı, dişsiz bir adam, ''Ehlen ve sehlen.'' diyerek bizi içeri buyur etti. Kısa bir koridoru geçip, İki kez sağa kıvrıldıktan sonra dış görünüşüyle kerpiçten yapılmış bir ahırdan başka bir şeye benzemeyen evin avlusuna girdik. Avlu geniş ve havadardı. Büyük bir santranç tahtasını andırırcasına siyah-beyaz mermer taşlarla döşenmişti. Ortada alçak, altı köşe bir havuz ve havuzda şırıl şırıl akan fıskiyeler vardı. Yer yer mermer döşemede bırakılmış açıklıklardan yükselen limon ağaçları, gül defneleri... Çiçeklerle, meyvelerle dolu dallarını evin iç duvarları boyunca avlunun her yanına doğru yayıyorlardı. Bu duvarlar dipten doğruğa son derece ince bir işçiliğin ürünü kaymak taşından rölyeflerle kaplıydı. Karmaşık, geometrik desenlerin yapraklı çiçekli arabesk işlemelerin oluşturduğu bu tablo dantel gibi işlenmiş geniş mermer bordürlerin içindeki pencerelerle bölünüyordu. Avlunun bir yanında Duvarda zeminden üç ayak kadar yukarıda geniş mermer basamaklarla çıkılan, geniş bir oda büyüklüğünde oyuk bir bölme vardı. Livan denilen bu bölmenin, üç duvarı boyunca desenli brokar kumaşla kaplı divanlar uzanıyordu. Döşemede pahalı, cins bir halı vardı. Bölmenin duvarlarına hemen hemen 15 ayak yüksekliğinde devasa aynalar dizilmişti. Ve ağaçlarıyla, siyah beyaz döşemesiyle, kaymak taşından işlenmiş rölyefleriyle, dantelimsi mermer pencere pervazlarıyla, evin içine açılan oymalı kapılarıyla ve divanlarda oturan, havuzun çevresinde dolaşan çok renkli konuklar kalabalığıyla, bütün bir avlu, livanın bu sihirli aynalarında sonsuzcasına çoğalarak kaynaşıp duruyordu. Bu aynalara baktığınızda avlunun karşı duvarının da bütün genişliğini aynalarla kaplı olduğunu hemen fark ediyordunuz. Bu görüntü cümbüşü içinde her şeyi iki kere, dört kere, yüzlerce, binlerce kere çoğalıyor ve mekan bitip tükenmeyen mermer bordürlerden, rolyeflerden, fıskiyelerden, renk renk insanlardan, limon ağaçlarından ve gül defnelerinden oluşan büyülü bir ormana, akşam göğünün kızıl ışıkları altında parıldayan uçsuz bucaksız bir düşler ülkesine dönüşüyordu. Dışarısı süssüz ve çıplak, içerisi zengin ve tantanalı böyle bir evi hayatımda ilk kez görüyordum. Fakat o zaman öğrendim ki bu ev yalnız Suriye'de değil, Irak'ta geleneksel meskenlerin tipik bir örneğiydi. İlk zamanlar Araplar da İranlılar da oturdukları evlerin dış görünüşüne pek önem vermiyorlardı. Ev demek... İçinde yaşanan yer demekti. Fonksiyonalizmden apayrı bir şeydi. Kendi duygularına karşı güvensiz ve çarpık bir romantizme düşkün batılılar, günümüzde ev yerine insanın evim, yuvam diyebileceği bir yerde barınma zevkini, bilim-teknoloji idarinin pençesinde kurban ederek, sanayi kentlerinin varoşlarında işçi siloları inşa ediyorlar. Araplar ve İranlılarsa düpedüz ev inşa ediyorlar. Veya en azından düne kadar ev inşa ediyorlardı. Ev sahibi beni divanda kendi yanına oturttu. Çıplak ayaklı bir hizmetçi, küçük pirinç bir tepside kahve ikram etti. Fokur diyen nargillerden çıkan duman, livanın gül suyu kokan havasıyla karışıyor, duvarlarda ve ağaçların arasında yanan cam muhafazalı dizi dizi kandillere doğru halka halka yükseliyordu. Konuklar, hepsi erkek, çok değişik türden insanlardı. Çizgili, Şam ipeğinden ya da fil dişi rengi Çin ipeğinden kaftanlar, ince günlü kumaştan pastel renklerde geniş cübbeler, Kırmızı fesler üstüne sarılmış yaldız işlemeli beyaz türbanlar giymiş, Ya da Avrupa'yı tarzda ama divanda bağdaş kurup rahatça oturabilecek kadar geniş elbiseler giyinmiş şehirliler, Ve maiyetiyle birlikte çöllerden kopup gelen birkaç bedevi şeyhi, Küçük gözler, parlak ve canlı gözler, zayıf, esmer yüzleri çevreleyen küçük siyah sakallar, yürürken hışırdayan gıcır gıcır elbiseler, gümüş kabzalı kılıçlar. Bu bedevi şeyleri, bu gerçek aristokratlar, alabildiğine kayıtsız ve rahattılar. Ne var ki onların bu rahatlıkları, Avrupalı aristokratlarınki gibi, kuşaklar boyunca eller üstünde tutulmuş olmanın, Rafine şartlarda yaşamış olmanın güdükleştirdiği, sahte parlaklıklar içinde dejenere olmuş bir rahatlık değildi. Onlarınki daha çok sezgisel güçlerinden emin, hayata derinlemesine nüfuz eden bakışlarından çevrelerine yayılan, tatlı, kucaklayıcı bir anlayış havasıydı. Çok uzaklarda yaşayan eski arkadaşlar gibiydiler. Sanki buraya sadece geçerken uğramışlardı. Sanki özgür ve kayıtsız hayat, Başka bir yerde bekliyordu onları. Livan'da halının üzerine dört çalgıcı oturdu. Bunlardan bir ikisi için Suriye'nin en iyi müzisyeni oldukları söyleniyordu. Birinin elinde uzun saplı bir ud, birinde düz, tek taraflı, zilsiz, defi andıran bir davul, üçüncüsünde bir kanun ve dördüncüsünde de tambur denen çalgı vardı. Ortak bir akort kaygısı gütmeden... Hafif hafif, neredeyse rastgele vuruşlarla, adeta her biri tek başına çalıyormuşçasına ya da daha yüksek perdelerde ortak bir icra için her biri kendi çalgısını hazırlıyormuşçasına, kayıtsız vuruşlarla teker teker tıngırdatmaya başladılar. Kanun çalan adam parmaklarını yukarıdan aşağıya doğru, yumuşak, harp sesi veren sesler çıkararak birkaç kere hafifçe gezdirdi teller üzerinde. Tambur çalan, yumuşak bir vuruşla şöyle bir dokundu tellere, sonra durdu, sonra tekrar dokundu, uç çalan adam, sert tellere daha ilk vuruşlarında hızlı adımlarla bir yerlere dalıp gitmişçesine, kesiksiz tınlamalarla ilerlerken, sanki bütünüyle bir rastlantı sonucu, defin kuru ve tek düze vuruşlarıyla, ardından da tamburun çekingen, mütereddit ama halka halka genişleyen tınlamalarıyla birleşti, Ve derken, daha siz farkında bile olmadan, kanun, ud, tambur ve dev, hepsi ortak bir ritim içinde eriyip, belli bir melodinin çağıl çağıl akışına bıraktılar kendilerini. Bir melodi miydi? Hayır, pek öyle olduğu söylenemezdi. Bir müzik icrası dinlemekten çok heyecan veren, coşturan bir olaylar örgüsünü izliyor gibiydim. Yaylı sazların çın çın yükselen, derinleşen namelerinden, gergin adımlarla ine çıka yaklaşan, sonra bir spiral gibi döne kıvrıla uzayıp giden yepyeni bir ritim doğuyor, sonra birden aşağılara tiz seslere inerek madeni bir nesnenin ritmik çınlamalarıyla tekrar yükselip tekrar düşerek, hızlı, sonra yavaş, sonra yine hızlı, ve bu kez şiddetle bangır bangır, perdeler üzerinde dövünüp duruyordu nameler. Serin kanlı ve ısrarlı, bitip tükenmeyen varyasyonlar içinde, bu kesintisiz olaylar dizisi, ölçülü bir esreme içinde titreşen, bu akustik fenomen, gittikçe büyüdü, güçlü halkalarla her şeyi kuşattı, ve yükselerek geriliminin doruğuna ulaştı. Ve birden, umulmadık bir anda, Bir kreşendonun ortasında kopup parçalandı. Oysa ne kadar erkendi. Kıskıvrak yakalandığımı hissettiğim müziğin gerilimi, Farkında olmadan sarıp kendi içine almıştı beni. Görünüşteki tek düzelikleriyle, Var olan her şeyin sonsuz tekerrürünü hatırlatan, ısrarlı vuruşlarıyla insanın duygu ve sezgi kapılarını zorlayan, Ve insanın içinde, kendi bilgisi dışında oluşup duran, Kımıldayan şeyleri, Adım adım, yokluya yokluya yaşanır, algılanır ve zapt edilir tahassüsler haline getiren bu namelerin akışına bırakmıştım kendimi. Her zaman içinizde, çevrenizde akıp duran, hayatın dokusunda zaten bulunan ama şimdi kalp atışlarınız kadar yakın, canlı, takibi mümkün ve işte apaçık ortada çağlayan dalgaların sırtında.